diye biri soracak olursa arkadaşlar. Çünkü bu kısa özetin sebebi dua ibadetin ta kendisidir. Dua ibadetin ta kendisidir. Bunu ve bunu neden söylüyoruz arkadaşlar? Dua ibadetin ta kendisidir. Tirmizi ve Ebû Davud'da ve başkalarının rivayet etmiş oldukları hadiste sahabe Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan şunu işittim diyor. İnne'd-du'a <gülüyor> huwa'l-ibade. Dua ibadetin ta kendisidir diyor Peygamber. Dua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 Dua, ibadetin ta kendisidir. Yine aynı şekilde arkadaşlar, Allah subhanahu ve teala ayet-i kerimene diyor ki, وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُوا مِنْ men la مَنْ لَا يَسْتَج۪يبُ لَهُ إِلَا يَوْمِ Allah Allah'tan başkasına dua edip de, kendisine icabet etmeyecek olanlara dua edenden daha sapık kim vardır diyor Allah subhanahu ve teala. Yani kendisine icabet edip, O'nun isteğini yerine getiremeyecekleri halde Allah'tan başkasına dua edenden daha sapık kim vardır? Ve diyor ki وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Ve o dua etikleriyle onların dualarından gafildirler. Habetsizdirler diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem. Bakın şimdi ayet devamında Allah duayı nakıl ibadet diye isimleniyor. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرٍ İnsanlar dil zaman, zaman olundukları zaman diyor Allah subhanahu aleyhi ve sellem.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 Biz günde 17 defa Allah'a en azından Yani sadece farz namazlarını Dair bir insan İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in Diyoruz Allah subhanehu ve teâlâ Sadece ve sadece sana ibadet eder Sadece ve sadece senden yardım Dileriz diyoruz Allah Subhanahu ve teâlâ Sadece ve sadece sana ibadet ederiz diyoruz Eğer bir insan bu söylediği halde Allah'ın yanında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 Bizim birçoğumuz çoğumuz la ilahe illallah dediğimizde yaratan Allah'tır, zıhveren Allah'tır, dirilten öldüren Allah'tır diye anlıyoruz. E müşrikler öyle anlıyorlardı. Delilimiz ne arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde Allah subhanahu Wa Taala diyor ki Sen onlara de ki قُلَّ semai مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اَمَّا يَمْنِكُ السَّمْعَ وَالْأَصَارِ De ki sizi yerden ve gökten zıhlandıran kimdir? Sizi yerden ve gökten zıhlandıran kimdir? İşitmeyi ve görmeyi elinde bulunduran Allah kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala diyor sor onlara. De ki kainatın işlerini tedbir eden kimdir? Yönlendiren kimdir? De ki diyor Allah subhanahu wa ta'ala müşriklere dirilten ve öldüren kimdir? Allah. Onlar sana Allah diyeceklerdir. Onlar sana Allah diyeceklerdir. O zaman burada ne anlıyoruz Arkadaşlar.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 kendi kabile reislerine veya kendi öflerine döndüleriydi. İşte bu noktada müşrikler arkadaşlar? Bu noktada müşrikler müşrikleşmişlerdi ve şirk ameli dediler. O zaman biz de diyoruz ki bir insanın ben Allah'ım sana ibadet ediyorum demesi ve bunun yanında sadece Allah'ı yaratıcı olarak görmesi ve sadece Allah'ı rızık veren olarak görmesi insanı Müslüman yapmaya nedir? İnsanı Müslüman yapmaya asla yetmez. Bunu ayetlerden alıyoruz. Çünkü Mek Mekke müşrikleri zaten bunu en güzel bir şekilde biliyorlardı. Mekke müşrikleri bunu biliyorlardı. Peki Mekke müşriklerinin problemi ne dediğimiz gibi şirkteki problemlerinden bir tanesi de bizim konumuzu ilgilendiren onlar sıkıntı anında Allah onlar normal hallerde Allah subhanahu ve teala'dan başkasına dua ediyorlardı. Ve bu dua ettikleri de ileride geleceği gibi arkadaşlar bazılarını zannettiği gibi putlar değildi bilakis bunlar melekler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 Çünkü müşriklerin problemlerinden biri buydu zaten. Hayatlarında en belirgin olan problemlerinden biri Allah'tan başka inandıkları salih insanlara dua etmeleri, onları kendi Allah'la aralarında vesile kılmalarıydı. Bakın Allah Subhanahu ve Teala arkadaşlar bu insanların yapmış olduğu fiile nasıl şirk diyor. Allah'lara diyor ki müşriklerden bahsederken hatta ila jaethum rusuluna yetevfunhum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 Allah bunun yanında bu fiili Kur'an içerisinde açık bir şekilde ne diye isimlendiriyor arkadaşlar? Şirk ve küfür diye isimlendiriyor. Buna da birkaç tane örnek vermeye çalıştık ve bu konuda daha en azından 6-7 daha fazla ayet mevcuttur. Allah bu fiili yapan insanların fiiline direkt olarak küfür demesi ve bu fiilin sahiplerinin müşrik demesi ve kafir demesi Kur'an içerisinde sayılmayacak kadar çoktur. Yine arkadaşlar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 Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına ne yapmaları? Allah'ın sıfatlarını kendi putlarına vermeleriydi. Ki Allah subhanehu ve teala bize ne diyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de? قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَقْتَصِمُونَ تَ لَقَدْ كُنَّا فِي بَلَالٍ مُب۪ينَ اِذْ مُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Onlar orada tartıken dediler ki biz apaçık bir sapıklık dedik. Peki neden? Sizi Allah'la aynı seviyeye koyduğumuz zaman apaçık bir sapıklık içindeyd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 Medet ya Şeyh Abdul Kadir Geylani. Şimdi bu adamın fiilini bir mizana koyalım arkadaşlar. Bu adam özünü mizana koyalım. Adam diyor ki: "Medet ya Abdul Kadir Geylani." Abdul Kadir Geylani Allah rahmet etsin. Yıllar öncesinden, asırlar öncesinden vefat etmiş olan bir zattır. Öyle değil mi? İslam ümmetinin alimlerindendir. Asırlar öncesinde vefat etmiş olan. İnsan Abdul Kadir Geylani'ye dua ettiği zaman arkadaşlar bir şöyle bir itikatı olması lazım.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 Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece kendisine dua etmeyi istiyor bizden. Kele rabbukum ud'uni estecib lekum. Rabbiniz dedi ki bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Bana dua ediniz ki size icabet edeyim. Yine Allah ne diyor arkadaşlar? Azracel. Ve iza seleke ibaduni fanni qareb. Ve iza seleke ibaduni fanni qareb. Kullarım beni sorarlar efendim Muhammed beki ben yakınım de ki, Allah subhanehu ve sellem peygamberimize diyor de ki yok eğer kulların sana beni sorarlarsa ben onlara yakınım diyor Allah Subhanahu ve sellem dikkat ederseniz Allah peygamberi aradan, çıkar, aradan çıkarıyor buradan bakın soru sorulan ayetlere genelde Allah peygambere ne der? kul sorunun cevabını verirken Allah der kul ya de ki, ey Muhammed sorunuzun cevabı budur ama bu noktada dua noktasında Allah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 Yani Allah Sübhanu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de dikkat çektiği noktalardan biri Allah fayda ve zarar verendir. Ve yine Allah'ın dikkat çektiği noktalardan biri her şeyin hazinesinin onun elinde olduğudur. Bakın Allah Sübhanu ve Teala ne diyor? Ve inni şey'in illa 'indena Hiçbir şey yoktur ki sadece o nedir? Sadece o bizim yanımızdadır. Onun hazineleri bizim yanımızdadır. Ve yine Allah Sübhanu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de özellikle dikkat çektiği şeylerden biri Yağmuru biz indiririz diyor Allah subhanahu ve Rüzgarı biz estiririz diyor. Kainattaki düzeni biz sahlarız diyor. Yerin ve göğün tedbiri bizim elimizdedir diyor Allah subhanahu aleyhi ve Peki sizce neden? Yani Allah subhanahu ve bunlara dikkat çektiği zaman, bunlar dikkat verirseniz kemle aylardır Allah subhanahu ve ne istiyor bizden? Madem bunlar benim elimdedir, Madem sadece fayda ve zarar veren benim, Madem her şeyin hazineti benim yanımdadır O zaman benden başkasına dua etmek nedir? Benden başkasına dua etmek de abestir. Çünkü benden başkasının kainatta Mülkiyet hakkı yoktur Mülkiyet kainatta da Kıyamette de mülkiyet kimindir? Mutlak mülkiyet bana ait Ben istediğimi istediğim zaman veririm Ben istediğimi istediğim yerdenden ederim Diyor Allah öyle değil mi? O zaman bakın normalde biz mesela Yağmur işlerini kainat işlerini Allah'ın meleklere yaptırdığını biliyoruz ama Allah meleklerden isteyin demiyor. Yağmursuz kaldığı zaman meleklere bize yağ yağmur yağdırın demiyor Allah Subhanahu ve Teala. Yine kimden istememizi istiyor? Ondan istememizi istiyor. Neden? Çünkü her şey kainattaki sadece Allah'ın iradesi ve ilmi üzerinde gerçekleşir. Allah Subhanahu ve Teala isterse olur. Razı olursa olur. Onun için ne yapmak lazım arkadaşlar? Sanki Allah Subhanahu ve Teala bizim dikkatimizi çekmiş olduğu nokta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 Lugatta arkadaşlar dua, dua kullanıldığı zaman en bariz duanın geldiği mana taleptir. İnsanın talep etmesi demektir. Veyahut insanın birinden yardım talebinde, özel olarak yani genel talep veya da insanın birinden yardım talebinde bulunması veyahut insanın birinden istigase yapması, içinde bulunduğu o halden gel bana yardım ederek beni kurtar demesidir. veya Arap Lugatta yine isimlendirme manasına geliyor.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 işte ben şu anda sıkıntıdayım şu sıkıntıdan gel beni kurtar gibi eee ya şeyh Abdul gibi veya arkadaşlar isyanede bulunmak Allah'ın gücünün yetmediği edilmesi ...ey Şeyh Abdul Kadir gelene bana bu sınavda yardım et veya ey Dusi ey Bedevi bana bu sınavda yardım et de şu sınavı geçeyim gibi yardım manasına geliyor dedik ve ibadet manasına bizi ilgilendiren ibadet manasına geliyor. O zaman Bahsetmiş olduğumuz dua'nın bu kısımları talep noktasında birincisi talep olarak arkadaşlar Allah Subhanehu ve Teala'dan başkasına bunu sarf eden insan maalesef ve maalesef ibadeti Allah'tan başkasına sarf etmiş ve müşriklerden olmuştur. Size dikkat çekmek istediğimiz bir nokta yardım talep ettiği edilen yerde burada bir kural olmak lazımdır Her Allah'tan başkasına yardım talep eden müşrik midir? Tabii ki müşrik değildir. Kimdir müşrik olan arkadaşlar?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 Muhiddini i Arabi'den gibi zatlardan yardım talebinde bulunması ve gel beni kurtar gibi taleplerde bulunması. Yoksa insanın bir kardeşine ya bana şunu verir misin veya bana yardım eder misin demesinde kalptekinin gücü yetiyorsa bunda ne yoktur arkadaşlar? Bunda bir beyt kesinlikle ve kesinlikle yoktur. O zaman tekrarlıyoruz arkadaşlar konumuz anlaşılsın diye La ilahe illallah'ı bozan unsurlardan bir tane olan dua, talep de bulunmak Allah'ın sadece gücünün yettiği yerlerde Allah'tan başkasına yardım ve kurtuluş talebinde bulunmak bugün maalesef ve maalesef en yaygın olan özellikle sofi tayifelerinde öyle değil mi? en yaygın olan şirk çeşidi nedir? en yaygın olan şirk çeşidi budur. Tabi burada aksa belki içimizden biri şöyle bir şey der hemen yani sor sorusunu böyle yönlendirip ya hocam der anlattıklarınız güzel Kuran-ı Kerim'den biz bunun böyle olduğunu ne yaptık?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 Kesinlikle böyle bir şey ne değildir? Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Bilakis Adi İbni Hatim'in kıssasını hepimiz biliyoruz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İttekadu ahdarahum ve ruhbanehum erbaben min dunillah Onlar kafazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler diyor Allah Subhanahu ve Teala. Tabi oradan Adi İbni Hatim diyor ki Ya Resulallah biz onlara ibadet etmedik. Bakın hani rak edilen edinilen ibadet edilir ya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 Hani eski dediğimiz son dönemde olup da bize göre eski olan biraz alimlerimiz. Allah-u Alem bu noktayı anlamış olsalar ki İmam Şevkani Duran'ın Nebitte diyor ki bugün bunu yapan birçok insan bunu ibadet değil de ibadet dışında isimlerle isimlendiriyorlar. Yani yapmış oldukları bu şirket ibadet demiyorlar. Ne diye isimlendirilirse isimlendirilsinler diyor, diyor İmam Şevkani. Hakikat nedir arkadaşlar? Ceza, mükafat veyahut da ceza neye bağlıdır?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 senin sesini işitmiyor mu ki? Sen araya aracı koyma ihtiyacı duyuyor. Veya o da da Allah senin o kadar rahmetli değil midir ki sana karşı? Sen araya aracı koyuyorsun. Veya Allah Kur'an-ı Kerim'de kendisine mi dua edilmesini istemiştir? Veya o da araya aracılar konulmasını mı istemiştir? Olayın hakikatına baktığımız zaman arkadaşlar, Euzu billah bunu söyleyen fakir insan Allah'ı ne yapmıştır? Allah'ın mahlukata benzetmiştir. Ve'leyyazubillah. Allah'ı mahlukata benzetmiştir. Bizim Rabbimiz Rahman olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz rahmetli olan Rabb'tir. Bizim Rabbimiz her şeyi elinde bulunduran, her şeyi her anda işiten Rabb'tir. Dua edenlerin duasına icabet edeceğini bize vaat eden nedir? Bize vaat eden Rabb'tir. O zaman sen nasıl yerin ve göğün yaratıcısını aciz olan bir mahluka ne yaparsın? Aciz olan bir mahluka kıyas edersin. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu koruda yani Allah'tan başkasına dua etmenin veya Allah'ın gücü yetme Allah'tan başkasının gücünün yetmeyeceği yerlerde e, şehirlerden işte ölüllerden yardım talep etmenin şirk olacağı ve aynı Allah bozacağı noktasında belki biri şöyle bir şey der bize ya der aslında doğrudur ayetler hepsi güzel geçerli ayetler.